Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 e, Açık Radyo'da 14 Mayıs 2020 yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün yine güncel konuları konuşacağız ama hakikaten e, bu COVID-19 başlayan süreçte e, avukatlık görevini, müvekkillerin onların savunmasıyla ilgili e, avukatlık e, görevini e, ihmal etmemeye çalışan ve aslında e, yaş olarak da e, e, bir bir içerisinde bulunan meslekinden beri avukatlık yapan, 12 Eylül dönemlerinden beri avukatlık yapan meslektaşımız İstanbul Barosu üyesi Ali Rıza Dizdar'da programımıza da ona küçük bir şeyi atlattı. Hastalık süreci atlattı. Aslında ciddi bir süreç atlattı. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Ve Teşekkürler. E, hoş geldin diyelim. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz sağ. Ali Rıza Bey. Sağ ol, sağ ol, Ben sağ ol. Ali Rıza Bey'i e, 84'te mezun oldum, ben 85 e avukatıyım. İlk yıllarda uzaktan tanırdım ama 90'lı yıllarda e, hem İnsan Hakları Derneği'nde hem İstanbul Barosu'nda yaptığımız insan hakları mücadelesinde tanıdım. E, biz o zaman e, dernekte işkence izleme, yargı, sinfaz, kayıp ve çocuk hakları çalışırdık. Baroda da kendisine avukat seçemeyecek durumda olanlara Seyfi Oktay'ın yaptığı yasal değişiklikten sonra hukuki yardım sunmak üzere görevlendirdiğimiz e, avukatlar CMK gibi bir servisi değil kurarken, mi? Aynen öyle. Evet, 92'deki 3842 CMK'da yapılan müdafi atama görevini evet. mahkemelerden alıp barolara yükleyen e, ...servisin kuruluşu... E, ...bilabeden müdafilik yapan... ...ihadeli ve şehadeli avukatların... ...omuzlarında e, biz CMK servisini... ...kurduk. E, Sayın Ali Zadizler'i... ...o zamandan beri tanıyorum. Kendisi hem evde ve SYP'de ...çalışıyordu. SYP il başkanlığını... ...yapıyordu. Çağde'nin İstanbul Şubesi'nin... ...kurucu başkanıydı. Ve SYP İnsan Hakları Komisyonu... ...başkanıydı. Biz o zaman... ...kendisine atom karınca derdik. Hı. Her yerde süper aktivitesiyle, büyük bir samimiyetiyle, bütün insan hakları ihlallerinin e, e, teşhir edilmesi gereken ya da tespit edilmesi gereken yerlerde karşımıza Hızır gibi çıkardı. E, Beşiktaşlı e, <gülüyor> aynı zamanda evet. bununla da övünür. CMK Parti bölgesinde Bilabi'de lovukatlik yapım. üstatlarımızdan 68 kuşağının abilerinin başında gelen bir kişi. O yüzden çok seviyorum kendisini. Hoş geldiniz diyorum ben de. Ve 80'den sonra zaman... idam edilen Ahmet Saner'in ve Kadir Tandoğan'ın da 25 Haziran 81'deki Paşa Kapısı Cezayi ve Avlusu'ndaki idamına tanıklık etmiş bir meslek büyüğümüzdür. O yüzden evet. kendisini çok sever, sayarım, çok deneyim dolu. Zaman zaman katılsın isterim programlarımıza. Bugün de hem Aydır bir avukat hem de bir mağdur olarak hastalıktan yeni çıkmış biri olarak kendisini konut ettiğimiz için çok sevinçliyim, iyileştiği için. Haydar Hanım, o Buyur zaman... Efendim. Ali Rıza dizler üstadı atom karınca değil, atom kartal diyelim <gülüyor> kartal, kartal. Ya yani, yani. Aklımızda. Ama atom ya. karıncamız zaten var, o da Rıza. Ama şöyle o, evet. ay, ay bak şimdi. Ama şöyle o zaman bir çizgi film vardı biliyorsunuz atom karınca pat orada pat burada. O yüzden yoksa kendisi heybetli bir beyefendidir karınca. Karıncaya benzemiyor bay. ama çalışkan olduğu için karınca diyorduk kendisine bir de her yerde hemen bitivelen yetişen hızır gibi. O yüzden öyle diyorduk evet. sevgi ve saygıdan güvenden dolayı. O yüzden hoş gelmişsiniz. Evet, e, e, e, evet. Şimdi biz de e, o zaman e, atom karınca değil, atom kartal e, dememiz lazım Ali Rıza dizilere ve e, önce e, geçirdiği şu sağlık süreciyle ilgili çok kısa bir lütfen e, bize bir bilgi. Sonra da soracağımız sorulara geçelim. Valla bari şimdi bu bu hastalık ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Bu hastalık bilinmiyor. Yani kesinlikle bunun aşısı da yok. Bunun herhangi bir hapı da yok. ilacı da yok. Ama genel olarak bu hastalığın, yani daha doğrusu bu virüsün bir şekilde kalabalıkların arasından geçtiği söyleniyorsa bana bu virüsün geçtiği yer olarak ben üç tane yer, dört tane yer sayabilirim. Bir, Silivri Cezaevi, Altı, yedi, iki numaraları ziyaret etmiştim. Hı hı. İkincisi, Paşa Kapısı Cezaevi iki sefer gitmiştim. Üçüncüsü, Gazi Osman Paşa Adliyesi ve Metris Cezaevi beş kere gitmiştim. Ki bu e, gittiğim yerlerde... Döndüğümüzde Çağlayan Adliyesi değil mi? Çağlayan Adliyesi Çağlayan Adliyesi'nden mu? ziyade... Çağlayan Caddesi'nden ziyade saklanan bir yer söyleyeyim. Bakır Adliyesi müthiş derecede bozuk. Evet. Gazi Osman Paşa'yla Bakır Adliyesi. Çünkü ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü artık Nasıl fark ettiniz. Nasıl fark ettiniz? Aa, şimdi muhastelik. benim fark etmeme gelince zaten eşim de geçirdi bunu. Benim fark etmeme gelince ben grip oldum zannettim. Çünkü benim ateşim yok. yani herhangi bir affedersiniz İsmailim yok. Nefes tutma meselesine gelince ben e, her gün egzersiz yaparım. Bir de nefes tutma alışkanlığım vardır böyle e, saniyelik. E, 30 saniyenin üstünde son çıkardım. Ana kadar, son ana kadar futbol Hep oynuyorsunuz öyleydi. çünkü. Yani zaten maskeyle gidiyordu yürüyorum. fotoğraflarından biliyorum. Evet, yani şimdi gidiyorum geliyorum hiçbir şey yok. Ama en son hastaneye götürüldüğümde bana dediler ki bir dakika. E, tomografiden sonra sen kalacaksın dediler. O sırada da ayaklarım buz kesilmişti. E, rengim de değişmişti. Ve çok da uykum geliyordu. Kalkıyordum. Gene de spora devam etmek için e, mücadele ediyordum. Hayır dedim. Eşim dediler ki sen eve git. Ona bir ilaç verdiler. Kinin gibi bir şey. Merse ben girdiğimde CRP dedikleri yani akciğere yerleşen mikropik 303'müş yani bu yukarı seviyede bir irtaplanmaymış hı hı. sağ olsun İstanbul Barosu ve diğer meslektaş arkadaşlarım çok ilgilendiler yattık hastaneye yattık ama şimdi öyle bir şey ki tecrit evet cezaevlerine gittim asıllarda bulun, bulundum yargısız infaz mahallelerini dolaştım ama hücreleri gördüm ama bu başka bir şey çok başka bir şey Abi çok yani... özür dilerim. Hı. Üstad çok özür dilerim. Şimdi bu as, aslında bu, bu, bu çok önemli de ben şunu öğrenmek istiyorum. Şöyle. Dediniz ki Silivri'de şu şu şu koğuşlara gittim. Aha, İki ha. paşa kapısında buna gittim. Üç Hı -hı. Gazi Osman Paşa'ya gittim. Bunlara gitmeyiniz git, metrise gittiniz. Bunlara gitmeniz zorunlu muydu? Gitmeseydiniz ne olurdu? Ha, bir, bir dakika avukat, pardon. pardon. Asıl bu. Pardon. Hayır. Zorunlu. Heh. Hala söylüyorum zorunlu. Eğer senin çocuğunu yani bir aileden bahsediyorum. Sen çocuğunu göremiyorsan sen eşini göremiyorsan sen yeni doğumlu çocuğundan bir haber veremiyorsan kocana ya da evet. karına elbette avukat gidecek. Biz Ağladım. idam sefalarında bu... yanında bulunduk. Bu koronada mı yanında bulunmayacağız? Tecrüde önüyen yani şey. avukat. Yok, yok öyle bir şey. Bir hı hı. avukat gidecek. Vazifemiz bizim bu. Doktorlar, sağlıkçıları alkış korunuyorlar. Koyuyorlar, koyuyorlar hı hı. koysunlar. Ama biz, ben bugün de gittim Gazi Osman Paşa'ya. Bir tane adam yoktu Gazi Osman Paşa adresinde. Fotoğrafını da çektim. Doktor İzamir'i mu? bekledim, Doktor kimse Iza gelmedi. Doktor izin veriyor mu gitmenize? Ne, ne demek doktor izin veriyor? Benim kamu görmüyorum bu ya. Hayır, ben avukatım ya. Hayır bakımından. Sağlığınız Efendim bakımından. doktor tamam. E, doktor bana 15 gün 20 gün dedi. 15-20 gün çıkmadım zaten. Ha, yani olsun. negatife düştükten sonra çıkmadım. Evet, evet tamam. O negatif süresinde de zor tuttum kendimi. Ee, ben hep şunu anlıyorum yan Üstad şunu anlıyorum ha. ben. Bir diyorsun yani Aynur Hanım'la sohbet etmişizdir bu avukatlıkla ilgili de avukat bazen anne, çocuk, baba, karı, her şey. koca her şeyden öncedir insan yaşamında. Çünkü ya hatta siyasi, siyasi partisi, ama... sendikası örgütünden önce avukatı gelir ama bir şey söyleyeceğim burada bir şey söyleyeceğim üstad. Siz e, diyorsunuz ki ya ne demek gitmemek ben işte 20 gün kaldım diyorsunuz ki siz 12 Mart 12 Eylül, Eylül. dönemlerine bağışıklık kazandık koronaya da bağışıklık kazandık diyorsunuz ya, öyle ancak, Ya bari o e, Selimiye koridorlarında neler çekmedik biz değil mi? Evet. Hangi annelerle beraberdik? Hangi babalarla beraberdik? Hangi kardeşlerle beraberdik? O selüvenin aşağı hücrelerindeki insanları ziyarete gitmesek, gitmediğimiz an mı oldu bizim? Yani en son e, hastanede gördüğüm çocuğun e, kömürlükte tezabüyesinin sonrasında ertesi gün öldüğünü öğrenmiştim. Sen de aynı şeyleri yaşadın. Aydar Kutlular şey geldiği de... zaman nasıl gittikti? O mahkeme evet. salonları nasıldı? Kutlu Kutlusal. Yani... Yani... Üstad bir şey <gülüyor> daha soracağım. Şimdi Hı. bu korona döneminde herkes... Hı hasta mı olacağım diye işe gidemiyor, sokağa çıkamıyor. O, o işte toplu taşımaya binemiyor ve cezaevindeki insanlarla ilgili bağlantı kuramıyor. Cezaevinde karısı, kardeşi, kocası olan insanlar acaba onlar içeride ne yapıyor diye merak ediyor. Siz cezaevine gidip o kişilerle görüştüğünüzde onların size söylediği en önemli şey duygu aktarımı neydi düstur? Abi sağlığına dikkat et. Canın sağ olsun gelmesen de olur. Kesildi mi acaba? Hayır hayır. Ee, e, e, sağlığına dikkat et. Ee, canın sağ olsun gelmesen de olur. Değil bu kadar. mi? Kendilerinden önce sizi düşünüyorlar. E, herkes e, bu, bunu düşünüyor. Bunu güçleri, empati güçleri çok yüksek e, kapatılan Siz nizam... bu şartlarda düşünüp onlara imha giderseniz onlar da böyle derler. Bu çok insani bir iletişimin olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Peki görüştüğünüz kişilerde e, hepsi tutuklu muydu? Hükümlüler de var mıydı? Ee, ben, şimdi hükümlüler yoktu. Ben tutuklularla görüşüyordum. Evet. E, benim hüküm özgülerim var. Tutuklularla hı. görüşüyordum. Tutuklunun bir tanesi, hı hı. işte mesela hiç unutmam, e, Anadolu Adliyesi'nde e, duruşma yapıldı. Hiç kimse girmiyor Anadolu Adliyesi'ne. Avukatlar giriyor O gün mahkeme başkanına e, elimde olmayarak bir şey söyledim. Dedim ki buradaki meslektaşlar ve siz dahil olmak üzere tek öksüren benim dedim. <gülüyor> ve hemen onun arkasından beş gün sonra hastaneye yatan ben oldum. Evet. Yani. Evet avukatlar büyük risk altında aslında tabii. Hı -hı. E, evet ama yapacak bir şeyimiz yok. Tabii, Mesela orada dikkatimi çeken unsurlar var. E, e, biz Sizin kafanıza bir e, ateşiniz var mı diyor ölçüyorlar. Bir Hı -hı. tane de maske veriyorlar ama yerler pislik içinde. Telefonla hı hı. konuşuyorsunuz, telefon dezenfekte edilmemiş, eldiven hı hı. de verilmemiş. Karşı taraf da telefonla geliyor konuşuyor. Onun hı hı. da elinde şey var, e, e, oradaki işte koruma görevlileri laklaka yapıyorlar. Hastalık Mesela onların değil, umurunda değil. Hı hı. Yani şunu anlamak istiyorum ben, nasıl görüşülüyor bize adım adım anlatabilir misiniz? Yine Şöyle yapıyorlar, öncelikle, mı? E, öncelikle hı hı. aile yasağı gelmeden evvel yüze yüz görüşüyorduk birebir evet. görüşüyorduk evet. sonra aileler yasak geldikten sonra evet. avukatlara bir e, sınırlama yapmadılar hı hı. E, sadece ikazda bulundular e, gittiğimiz zaman ailelerin telefon görüşmeleri vardır camaken arkasında o sık yönetimde bahri de bile telefonun hı hı. arkasında görüşürdük telefon, e, gidiyorsunuz size telefon veriliyor e, alıyorsunuz karşısında camdaki de insan var Ondan Hı -hı. konuşuyorsun telefonla ama o telefonlara herhangi bir hijyenik bir şey yok. Temizlik evet. memnizlik ya hak getire. Hı -hı. Ee, sadece size gelirken içeriye girmeden evvel ölçüyordu. Mesela Paşa Kapısı cezaevinde e, görüşmeye gittiğimde e, Paşa Kapısı'nda hep e, memurlar olduğu için yukarıda görüşürdük. O zaten benim anılarımda çok kötü bir yer olan bir yerdir Paşa Hı -hı. Kapısı. İki tane infazı evet. orada seyretmiştim. Senelerde gidememiştim. Evet. Badana yapıyorlardı. bayağı bildiniz beyaz badana. Hı hı. Beyaz badana yapıyorlardı. Ee, yani badana olmayan bir odada görüşebilir misiniz? Karşımda telefonda müvekkil. Ben buradayım. Bir taraftan badana yapıyorlar. Ya bu kadar. Bu kadar. Hı hı. Bu kadar. E, havalandırma yok değil mi? Odaya bir de çıkarken birkaç dakika. Hayır efendim. Havalandırma havalandırma hiçbir şey yok. Havalandırma yok. Zaten benim sonra bu tabii bir de unuttuğum bir şey var. Bir de ağzım benim kuruyordu ve ben e, yemek yiyemiyorum hemen başlamıştım yani bu son Hı. zamanlarda. İştahınız kısım. Evet ama mesela şeyden memur müvekkillerin, arkadaşlarım bir de renktaşlarım, Beşiktaşlılar olduğu için onlardan öğrendim. Hı. Bakırköy Adliyesi Hı. çok kötü. Evet. Bakırköy Adliyesi müthiş kötü. Hı. Bakırköy Adliyesi'nde e, yani bunu kapma olana e, her tarafta yüzde... 50 ise burada %80. Misal veriyorum yani. Yardık yani çevresi bir durum. çok geniş Bakırköy'ün. Çok değişik yerlerden e, belge ve bilgi ve insan geliyor oraya. E, hı hı. Onun etkisi var mı acaba? Yani şimdi Bakırköy Adliyesi'ne de kimseye sokmuyorlar o kadar ama. E, bir sefer, bakınız. Şöyle söyleyeyim. Personel neyle geliyor? Servisle. Bitti. Değil mi? Bitti. Bir araya geliniyor. Bitti. Bitti. Evet. Evet, Bitti. Doğru, doğru, Biz doğru. maçları e, maçları seyircisiz oynatalım dediler bizim Beşiktaş maçında. Ben isyan etmiştim. Niye seyircisiz oynatıyorsunuz ya? İptal edin. Çünkü hı hı. seyircisiz oynattığınız zaman e, çarşı nerede maçı hı hı. seyredecek? Hı hı. E, televizyonda seyredecek. Meyhanede seyredecek. Ne oldu? İnsanlar birbirinin üstüne çıktılar maçı seyrettiler. Hı. Peki üstler, şimdi üstler, şimdi üstler, nasıl görüşürüyor? Hı, buyurun. Aylin özür dilerim. Evet. Şimdi cezaevlerindeki görevlilerle ilgili cezaevinde yine böyle koğuş benzeri sanıyorum kalacak yerler ayarlamışlar. Yani ailelerine eve gitmemeleri, eve gitmeleriyle yani bir bölümü kapamış oluyorlar. Ama tabii bunun da ben bir kişiyi olmadığı Kaç kişiye? kanaatindeyim. Kaç kişiye? Yani oradaki gardiyanlara yani e, koruma görevlilerine e, evlerine gitmemeleri konusunda kalıncılık Ya çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Hiv hastalığı olanları kovuşlarda tutarlarsa bırakın Allah aşkına ya. Hiv hastası adam. Hiv hastası olanları tahliye etmezlerse koronaya kaptırırlarsa Hiv hastası artık bunun ötesi yok. AIDS. AIDS evet. hastaları kovuşlarda. Yani ee, vücudunda bütün böyle patlamış her tarafı kaşıntı içinde olan iltihap saçan insanlar metris cezaevi gibi bir cezaevinde raporu veriyorsun da ne yapayım diyor. Gazi Osman direkçe besin ne yapayım diyor. Ali Tıbba sevk etmiyor. Koğuşlarda, koğuşlarda koğuşlarda, koğuşlarda. Hı hı. bırak gardiyanı evet. korumayı, bırak koruma hı hı. memurunu korumayı. Peki dışarıdan gelen bayan koruma memurları nasıl geliyor? Niçin onları e, iptal etmediler, e, izin vermediler. Onlar mecburen geliyorlar. <gülüyor> evet. Yani o ee, köle ilgili ise çıkmıyor kadın cezaevinden. Bu sizin, kimse bu sizin de çizdiğiniz tablodan şu anlaşılıyor ki, yani <gülüyor> idare aslında iyi niyetle de olsa bir takım tedbirler almasına karşın cezaevinin bu yoğunluğu, yani son infaz yasası adıyla çıkan yasada gerçekçi, şey gerçekçi ve de bütün kişilerin yaşam hakkını, sağlık hakkını düşünen bir boşaltma olmadığı sürece çok fonksiyonel değil, çok işlevsel değil çizilen sizin bize aktardığınız bu tabloda görülen bu. Diye böyle bir e, sonuç çıkarıyorum, bilmiyorum. Tabii bu doğru. Bir tek kelime söylemek istediğim bir şey var. Yakında e, Aynur Hanım'a söylemiştim. Allah'a şükür bitirdim. 60 sayfaya <gülüyor> gelen bir infaz yasası ile ilgili bir çalışma yaptım. Ama bir tek şey söyleyeceğim. Herkes de içinde alacak bir şey okuyacağım. <gülüyor> tek, e, yani beş satır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar. Hükümlerin ırk, dir, din, mezhef, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsef, inanç, milli ve sosyal köken ve siyasi ve diğer fikir düşünceleri ekonomik güçleriyle diğer toplumsal kurumları yönünden ayrım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Diyen evet, ikinci 5200 diyor, ikinci maddenin bugün Hı. ifade edildi bu ikinci madde. Evet. Bu ikinci madde rezil edildi. Bu ikinci maddeyi, Yok bu, ikinci maddeyi bu ikinci maddeyi Müslüman eşcinseller dernek kurabilir LGBTLiler kurum kurabilir diyen 2002 senesindeki Tayip Erdoğan 2004 senesinde işte bu yasayı çıkarmıştı mükemmel yasayı. Şimdi ise rezil ettiler. Evet. Sayın Üstad'ım ben size e, bir soru sorabilir miyim? Biliyorum ki Sor. kitap hazırlığınız var. Az önce söylediniz bu 7242 Hı. sayılı infaz yasasında değişiklik Hı. getiren kanunu iyi irdelediniz. E, onun o geçici 9. maddesi var biliyorsunuz. 5. fıkrasında diyor i̇şte ki. O rezil. Evet açığa açığa olanlar. Bakınız ben evet, hep evet. o kanunun onun, 15. Onun, maddesiyle evet, geçici 9. Evet arasındaki evet. bir rezalet var. İşte ikinci maddeyi evet. böyle perişan etti. Evet. Ama 15. Evet. madde 15. Hı -hı. madde onun tam tersini söylüyor. Hem tutuklularda hem hükümlülerde. Hı -hı. Çünkü 15. madde diyor ki, bakınız önüme açtım. Çok kısa okuyacağım. Hı -hı. Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellik. Bak, Hı -hı. maruz kendi hayatı mı Bir tek soru soruyorum. Hı -hı. Koronavirüse kapılan bir kimse Hayatını tek başarına idame ettirebilir mi cezaevinde? Bunun cevabını versinler bana. Evet evet infazın hastalık nedeniyle ertelenmesi 16. madde. E, e, evet. Bak şimdi bu kanun ne diyor 15. madde? Hayatını idame ettiremeyenler diyor. Korona evet. hastası tecrüt edilecek. Korona Hı. hastası hemşire ve doktorların e, mikrobiyologların vereceği Hı. maddelerle hayata döndürmeye çalışılacak. Ve bu on beşinci maddenin arka kısmını aldığın zaman çevirdiğin zaman kanunu hükümlüler hakkında da infaz yasasının on altıncı maddesine gönderiyor. Yüz beş aya değil dikkat edin on altıncı maddeye gönderiyor. Evet. Sen geçici dokuzu getiriyorsun. Evet. Şu kadar olanlar o zaman diyor ki teröristse ölsün. Evet. Kenar evet. evren mantığı. Şimdi şöyle yapıyor açıktaysan seni izinle evine göndereceğim <gülüyor> diyor. Kapalıysan ama açığa çıkma hakkı varsa seni de diyor açığa alıp seni de göndereceğim. Sonra 6. Fıkra'da diyor ki kapalı olanlardan da 10 yıldan ha. az olanlar 1 ayını, 10 yıldan fazla olanlar 3 ayını kapatılmış geçirirse onları da diyor açığa ve eve gönderebilirim. Şimdi ama dediğiniz gibi terörist olduğun iddiası ya da ön yargısı varsa... O Yok, zaman bitir. ben seni devlete ve millete karşısında... O zaman soru soruyorum yani 15. Evet. maddeyle bu geçici 9 arasında çelişki varsa esas Var, hangisi uygulayacak? Evet. Yani, evet. Uygulanacak evet. olan ne? Yani aslında 7242 sayılı yasayla bir değişiklik yapmaya gerek olmadan da bizim İNİS kanunumuz değil mi? Zaten tabii. bu hallerde gereğini yapma olanağını takdir hakkını adli ve idari makamlara tanıyor. Tabii üstelik de bu 15 işte o kadar güzel şey getirdi ki hüküm verilmişse isinaf. Burada bir kısa bir örnek vereyim. isim Hı. vererek bir örnek vereyim. İsmet Kasumi. İsmet Kasumi 25 sene ceza yemişti. Kanser hastasıydı. Hı. Tekirdağ cezaevinde yatıyordu. Hı. Tekirdağ cezaevinde. İsmet Kasumi'nin hastaneye getiriliyordu. Temizleniyordu bağırsakları. Tekrar hapishaneye gönderiliyordu. Pamuklarla. Ee, İsmet Kasumi ile ilgili yargıtaya gittim. Bir rapor ve dilekçe verdim. Öne aldılar. Hükmü onayladılar. Onaylarken hı hı. işte bu 15. Madde o zaman olmadığı için hı hı. bu adam aynı yani yazdılar Rüya. Hayati tehlikesi vardır. İnfaz savcılığının dikkatine diye verdiler. Kararda yazdılar bunu. Onama kararında evet. yazılmayacak bir şey yazar. Ve İsmet Kasumi 10 gün sonra hapishaneden cümle savcısı çıkardı işte 16-5275 kötü bir şey değil. Çıkardılar hı hı. 10 gün sonra öldü. Hı hı. Şimdi Huzurlu vedalaşma hakkını yaşayabilirsin. bir şey getiriyorsun istinafa bile bir hükümü tahliye ettirme şeyi yargıtaya bile veriyorsun da sen 9. maddeyi kim koydu? Benim anladığım şu Aynurcuğum benim anladığım şu. 2 ee, grup 2 bürokrat grubu mu 3 bürokrat grubu mu? Bu 5.000-7.000 yeni çıkan yasayı almışlar, oturmuşlar, yazmışlar 72-42. Biri bir birileri, biri bir evet. biri, <gülüyor> birileri enfes. Birileri evet. enfes. Birileri deveden beter. Hendek bile evet. atlatamamışlar. Evet. Öyle rezil maddeler koymuşlar evet. ki. 9. E, maddeyi yazan 15 okumadığı için. Evet. Yani reklamlar var, hediyeler var, mayınlar var, ee, evet. ilginç bir karmaşa var. Peki efendim evet. ben size çok çok teşekkür çok, ediyorum. Ben teşekkür ederim herkese. Sizi yormak istemiyorum, kendinize İstat dikkat ediniz. olsun diyorum. Çok sağ sağ zaman, ol, sağ Önümüzdeki zamanlarda tekrar konuk etmek istiyorum. Tabii tabii tabii tabii Sevgiler, konuşuyoruz, başarılı sağ olun. Teşekkürler, sağ, sağ, sağ, sağ olun. olun. Evet Kemal Dinç ve Ahmet Aslan'dan bugün hep e, pencerelerden bakan insanlar için bu dünya bir pencere. Her gelen bakar gider Hey güzel her gel bakar gider her gelen bakar gider Hey güzel her gelen bakar gider hey Güzel köprüden alalım, habu ışıklı dünya, habu ışıklı dünya. Oldu bize karanlık, ey güzel oldu bize karanlık. Oldu bize karanlık, Hey güzel oldu bize karanlık. 94.9 Açık Radyo'da ee, şimdi artık Duygalma bağlandık. İstanbul Varosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal arkadaşımız. Artık o bizim e, sürekli program e, e, ortağımız Ortağı. oldu. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ne mutlu <oldu> bana. <gülüyor> Merhabalar herkese. Tüm dinleyicilerimize ve sizlere. Hoş geldiniz. E, Duygu Hanım, siz gelmeden evvel e, işte Ali. Bu Covid sürecinde hem Silivri hem Metris cezaevi hem Paşa Kapısı cezaevi, Bakırköy, Çağlayan ve Gaziosmanpaşa Osman Paşa adlilerindeki görevleri sırasında yakalandığı hastalıkla ilgili bilgi edindik. Cezaevler ve o görüşmelerden edindiği izlenimleri süreci dinledik. Ve bu arada bu ee, işte sizle konuştuk ee, işte kadınla fiili duruklamaları var onu o konuda bize aynı anımda sizinle programı devam ettireceğiz. Evet aynı. Hanım. Evet Duygularım hoş geldiniz. Şimdi şöyle kısa bir anımsatma yapalım. Adalet Bakanı ilk kez 13 Nisan'da bir açıklama yaptı. 14 hükümlüden 13'ünün durumu iyi. Bir tanesi e, yoğun bakımda dedi. Sonra 5 açık ceza e, infaz kurumunda 17 hükümlü dedi. Hakim, savcı ve tip e, kurumu çalışanlarının da e, bu hastalığa yakalandığını söyledi. Sonra Nisan ayı sonunda 30 tutuklu ve hükümlünün bu 120 özür dilerim. E, 120 tutuklu ve hükümlünün butanı hastanelerde tedavi edildiğini söyledi. Sonra durdu. Ama o zaman sizlerle de konuşmuştuk. Şeffaf değil, kaç evet. kaçırttı, tutuklu, durumları ne belli değil demiştik. Sonra 7 Mayıs'ta ve 8 Mayıs'ta Silivri 7 ve 8'den tekrar bilgiler gelmeye başladı. Bunun üzerine 8 Mayıs'ta artık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapmak zorunda kaldı. 7 nolu L tipinde iki tutuklunun durumunun pasif olduğunu söyledi. Sonra araştırdık dedi. 42 kişi ile ilgili işlem yaptık. 40'ını e, hastaneden geri götürdük. Kurumda tedavi ediyoruz. İkisinin durumu ağır. Onlar hastanedeler dedi. Sonra hı hı. 13 Mayıs'a geldiğimizde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter paylaşımları olduğunu görüyoruz. Yedinoğlu'nun yanında ee, başka koğuşların 8 no'lu cezaevinin de ve 5 no'lu yanılmıyorsam cezaevinin de eklenceyi söyledi. Evet sonuç olarak yani 7-8-5 üzerinden e, canlı e, haberler geliyor ve pozitiflerin sayısının arttığı söyleniyor. Yine geçen hafta zaman darlığından e, 6 Mayıs'ta hı hı. Ayşe Erzan, Esra Şifçi, Fatma, Bostan, Ünsal diye devam eden 12 kadın ilgili bu konuda vicdanen kendisini açıklama yapma durumunda hisseden insanın yaptığı açıklama var. Kandıra Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan HDP'li 9 kadın siyasetçinin somut durumundan yola çıkarak Genel değerlendirmeler yapmışlar, önerilerde bulunmuşlar. Mesela sıcak evet. yemek servisi yok, bu çok önemli. Çünkü evet. sıcak yemeği açıktakiler yapıyormuş, açıktakiler izinli olunca yemek pişmiyor, kuru gıda ile besleniyorlar. Sonra işte evet. maske verilmesi, eldiven verilmesi, yeterli hijyenin verilmesiyle ilgili sıkıntılar var. Ya parayla satılıyor ya yeterince verilmiyor, kantine yeterli hijyen malzemeler gelmiyor deniyor ve şu söyleniyor yani muhalifse ne hali varsa görsün denilmiyorsa muhalifler de eğer güvenlik altında ayrımcılık yasağına tabi tutulmaksızın tutularak yani yasak içinde e, insan hakları korunarak içeride tutulacaklarsa o zaman onların e, temel sağlık hizmetlerinin korunması lazım ve evet. mahpusların bağışıklık sisteminin zayıf olduğu da dikkate alınmalı. Kadınlar ve çocuklu kadınlar, LGBTİ bireyler daha başka hassas kırılgan gruplar var e, revir ve hastaneye sevk olanağı yok deniyor mesela ardından da can güvenliği yok yaşam hakkının ağır ihlali söz konusu yavaşlatılmış zamana yayılmış bir cinayet tanımlaması yapılıyor ve işte kronik hastalığı olanların ve yaşlıların e, evlerine derhal gönderilmesi öneriliyor tutuklar içinde adli kontrol hatırlatılıyor ve infaz kanundaki eşitliğin 7242 ile getirilen eşitliğe dikkat çekerek eşitliğin sağlanması isteniyor. Sıcak yemek isteniyor. Ben burada keseyim. Tabip odalarının cezaevlerinin en önemlisi denetlemesi isteniyor. Evet. Biz insan hakları merkezimizin başkanı olarak özellikle bu e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun görevini de dikkate evet. alarak diğer gözlem e, göreviyle donatılmış yargısal ve adli idari makamların görevlerinde dikkat alarak bize neler söylemek istersiniz zamanımızın el efendim söz sizin buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, zaten yaklaşık 3 haftadır aslında biz bu e, cezaevlerinin durumunu infaz düzenlemesi üzerinden aslında başladık. Ee, evet. Geçen haftada çok detaylı bir ayrımcılık yasağı kapsamında bir değerlendirme yapmıştık hep birlikte sizinle. Ve bu hususu aslında değinmiştik. Yani evet. az önce sizin altını çizmiş olduğunuz Mevzuda e, açık kapalı cezaevi ayrımı yapılmaksızın tüm kırılgan gruplarla alakalı ki tüm sağlığa erişim ihtiyacı bulunan kişilerle alakalı olarak herhangi bir ayrım gözetilmeksizin e, gereken tedbirlerin alınması gerektiğinin vurgusunu yapmıştık. Bu infaz kanunu düzenlemesiyle... E, tahliye salıverilme olabilir, eve çıkma izne çıkma olabilir ya da başka alternatif tedbirlerin alınması suretiyle cezaevinden tahliyelerinin e, temin edilmesi şeklinde de olabilir. Elbette ki somut durumlara göre. Ama e, biz de Silivri ile alakalı ve Bakırköy ile alakalı olarak duyumları aldıktan sonra son dönemde özellikle sizin zaten vurgu yaptığınız ve atık yaptığınız açıklamalar e, Silivri cezaevi üzerine yoğunlaşıyordu. E, ve Silivri cezaevi ile alakalı ilk açıklama Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi ee, daha önce de Adalet Bakanı'nın dermiş olduğu rakamlar vardı açıklamalar yapıldı fakat biz en başından beri şunu savunuyoruz hangi cezaevinde ne kadar e, dağılım olduğu e, pozitif vaka olanların akıbetlerinin ne olduğu e, karantina süreçlerinin nasıl işlediği cezaevlerinde Karantina oluşturulması halindeki oluşturulduğunu tahmin ediyoruz ee, ve bu karantina sürecinin nasıl işlediği, e, karantina ile alakalı gerçekten e, ciddi anlamda bir e, bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bunun daha şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. hastaneye sevkler konusunda e, çok fazla. E, iddia ve şikayet geliyor. Özellikle bunun altını çizebiliriz. Biz Silivri ile alakalı ilk iddiaları basın üzerinden elbette ki duyduğumuzda e, ve daha sonra başsavcının da açıklamasını gördüğümüzde bütün meslektaşlarımıza bir çağrı yaptık aslında. insan Hakları Merkezi olarak da e, <gülüyor> alana giden, cezaevlerine giden ya da erişmeye çalışan oradan bilgi alan bütün meslektaşlarımızın e, hangi iddialarla karşılaşıyorlarsa bunları e, bir şekilde tarafımıza iletmek ve bunları bizim de ilgili mercilere soracağımız ve bununla alakalı bir rapor çalışması içerisine gireceğimizi belirtmiştik. Böyle bir çalışmamızda var bir bilgi edinme başvurusu hazırlığı içerisindeyiz zaten. <gülüyor> e, fakat şunu söyleyebilirim hani genel çerçevede dikkat edilmesi gerekenler şunlar elbette ki sürekli açıklamalar yapılıyor ve deniyor ki cezaevlerinde gereken covid tedbirleri alınıyor dezenfekte ediliyor e, gereken her türlü e, sağlığa erişim hizmeti sağlanıyor e, personelle ilgili gerekli tedbirler alınıyor diye sürekli olarak sosyal medya üzerinden zaten açıklamalar yapılıyor fakat uygulamadaki durum e, farklı iddia Sağlar da söz konusu olduğu için daha şeffaf bir şekilde ortaya konmalı. Şimdi mesela e, içtihat çerçevesinde de baktığımızda yani cezaevinde sağlığa erişimin sağlanması devletin pozitif yükümlülüğü biliyorsunuz. E, hı hı. Kötü muamelenin önlenmesi alanına da giriyor bu. Aynı zamanda yaşam hakkı içerisine hı hı. de giriyor. Derecesine bağlı olarak. E, ve bu vücut bütünlüğüyle alakalı olduğu için ve devletin almakla yükümlü olduğu bir takım tedbirler var. Bunların en başında bir ilaçlara erişim bakın, bu çok evet. önemli bununla ilgili evet. iddialar var ee, ilaçlara erişim aksamadan gecikmeden e, usulüne uygun şekilde sağlanıyor mu mesela bununla alakalı bilgi e, gerekiyor şeffaf biçimde aynı zamanda hastaneye sevkler hastaneye sevk talep edildiğinde buna ilişkin prosedür nasıl işliyor ee, Hı -hı. şey cezaevinin içerisindeki mekanizma da çok önemli bakın. Ee, hep mesela kolluk üzerinden bunu konuşuruz. Kolluktaki şikayet mekanizması. Cezaevindeki şikayet mekanizması da bir o kadar hayati önem taşıyor. Yani bir mahpus cezaevinden bir talepte bulunuyorsa bu ilaçla ilgili olabilir, sevkle ilgili olabilir, ee, başka herhangi bir taleple ilgili olabilir. Ee, bu talebi gereği gibi dikkate alınıp, kayıt edilip, bu talebinin akıbeti hakkında gecikmek sizin ve herhangi bir suç ayrımı ya da mahpus ayrımı gözetmek sizin bilgilendirme yapılıyor mu bunun gidişatıyla ile alakalı prosedür nasıl işletiliyor ilgili mercilerden dönüşler nasıl oluyor bunların da şeffaf şekilde ortaya konması lazım e, itiraz prosedürleri nasıl işliyor cezai içerisinde bu mekanizmanın çok iyi işliyor olması gerekiyor özellikle şu süreçte şu an bir e, sağlık nedeniyle bir kriz dönemindeyiz. Ve bu kriz döneminde aslında devletin yükümlülüklerinin kontrolü daha sert, daha sıkı olmalı. Ve bu çerçevede şu, şu, şu da düşünülmeli. Ee, sağlığa erişimden bahsediyoruz. Evet hastaneye sevkten. Hastaneye sevk sonucunda hastaneden yani dışarıdan gelen kişinin bir karantina süreci oluyor elbette ki. Bu karantina süreci nasıl sağlanıyor? Gerektiği gibi sağlanıyor mu? Ee, bununla alakalı mesela merak ettiğimiz hususlar var. Ee, ve değindiğiniz. Düğünün. Buyurun buyurun. Şimdi biraz evvel söylediniz yani buradaki bir talep bu talebin reddedilmesi halinde buna karşı itiraz mekanizmaları nasıl yürüyor bunu bilmiyoruz dediniz. Ve gerçekten aslında bu dönem için bunlar öngörülmüş olmalı ki 7242 sayılı yasada yapılan değişikliklerden biri daha doğrusu 7242 sayılı yasayla yapılan değişikliklerden bazıları infaz hakimliği yasası ile ilgili. Tamam. Ve bu ihtiyaçları karşılamak için infaz hakimliklerinin veya hakimlerinin sayısı da e, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından artırılacak, artırılmış olmalı. Ve bunlar süratle işlemeli. Bu, bu ihtiyaca binaen diye düşünüyorum ben de zaten. Doğru. Zaten olması gereken de o. çok doğru bir düşünce. Yeter ki işliyor olsun. Etkin. Yani teoride kalmasın. Bakın kanunlarımızda bizim pek çok düzenleme var zaten ve değişiklikler de yapılıyor ama bunların uygulamada etkin işleyip işlemediğiyle ilgili zaten e, meselemiz. E, bu getirilen düzenleme doğru bir düzenlemedir. Üzerine tartışılabilir elbette ki e, yeterli midir, yetersiz midir diye. E, ama bunun derhal işlemeye başlaması ve etkin İki şekilde çalışması gerekir. Az evvel Aynur Hanım'ın altını çizmiş olduğu metale de çok önemli. Bakın şu an geçtiğimiz süreç çok istisnai ve olağanüstü bir süreç. Bu süreç içerisinde normal dışarıdaki e, özgürlüğünden yoksun bırakılmamış olan kişilerin bağışıklıklarının ne kadar güçlü olması önemliyse bu virüsle mücadelede e, denetim altındaki daha kısıtlı bir ortamda yaşayan kişilerin hatta devletin olanaklarına bağımlı şekilde yaşayan kişilerin mahpuslardan bahsediyorum. Ee, en iyi şekilde beslenmeleri, bağışıklıklarının bozulmaması için, güçlenmesi için, bu virüsle mücadele için çok önemli. Mesela yemek sağlanması, sıcak yemeğe erişim, suya erişim, e, Hı -hı. temiz suya erişim, düzenli şekilde, temizlik malzemelerine düzenli şekilde erişim, maskeye, eldivene erişim bakın virüsle mücadele kapsamında konuşuyorum. Bunlar evimizde bizlerin kendi evimizdeyken bile e, asgari şekilde e, uyumaya çalıştığımız elimizden geldiğince bağışıklık sistemimizi, hijyenimizi sağlamaya çalıştığımız meseleler ama mahpuslar e, bir himaye içerisinde devlet gözetimi altında bir bağımlı süreçte e, hayatlarını idame ettirmeye devam ediyorlar. Bu yüzden devletin yükümlülükleri burada daha da güçleniyor. Daha da güçlü görmeliyiz. Şu an mesela Ramazan Ramazan ayı içerisindeyiz. Oruç tutanlar, oruç tutmayanlar, hiçbir ayrımcılık yapılmadan yemeklerin sağlanması, verilmesi mesela çok önemli aklıma gelenler şu geçtiğimiz süreç içerisinde ya da oruç tutanlar için iftar saatinde ya da sahur saatinde aynı şekilde e, yeterli bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak, sağlıklı e, protein içeren besinlerin verilmesi, ee, bu sağlanıyor mu mesela? Hani bunlarla ilgili e, şeffaf açıklamalar yapılmasını çok önemsiyorum. Ama ben evet. bir şey daha çok önemsiyorum. Bir de şu var, onu da söyleyeyim, psikolojik destek. Bakın, evet, psikolojik evet, destek. Şimdi ben onu diyeceğim. <gülüyor> çok önemli. Özellikle istisnayan cezaevinde bulunan şu an e, çocuklar olduğunu da biliyoruz. Anneleriyle birlikte bu açıklamalar yapıldı daha önce. Mesela o çocukların ne kadar bilgilendirildiği, e, o çocukların tahliyesi gerektiği, anneleriyle birlikte işte infaz düzenlemesinde zaten var. Açığa çıkanlarla ilgili var. Ama kapalı evet. için de aynı şey uygulanmalı. Baktığınızda hiçbir suç ayrımı gözetmek sizin. Çocukların ve erişkinlerin elbette ki psikolojik destek o kadar önemli ki bizim için çok önemli. Biz dışarıda olan kişiler için biz de, bir de onların durumunu düşünün. Kapalı bir ortamda hiç kimseye bazen görüş sınırlamaları nedeniyle avukatıyla dahi görüş sınırlamaları nedeniyle e, erişimi olmayan, iletişimi olmayan kişilerden bahsedebiliyoruz. E, psikolojik destek gerçekten çok önemli. Şununla bitireyim, kendi bana verilen e, süreyi diyeyim. E, az önce siz de vurguladınız. Şimdi bazı mekanizmaların şu an çok iyi işlemesi gerekiyor. Bunların başında bizim uluslararası önleme mekanizmamız. çok önemsiyorum. Ben çok önemsiyorum. Birleşmiş <gülüyor> Milletler işkence sözleşmesi kapsamında ek protokol kapsamında Türkiye'nin belirlemiş olduğu e, uluslararası önleme mekanizmamız Türkiye eşitlik e, insan, hakları ve eşitlik, i̇nsan evet. hakları ve eşitlik kurumu çok önemli bir mekanizma. Onlar hiç kimseye haber vermeden bir cezaevine gidip ihlal iddiaları üzerine burada görüşmelerini tamamlayıp ziyaretlerini tamamlayıp mahpuslarla yetkililerle konuşup raporlarını açıklayabilirler şu an yapmadılar. Yani hı hı. işler yoluna girdikten sonra her şey güllük gülas İngilizistan inşallah o günler de gelecektir. O günlere geldiğimizde bunu yapmalarının hiçbir önemi yok. Şu hı hı. an bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hı hı. Ee, şu an çalışmıyor bildiğim kadarıyla ama insan hakları komisyonu, insan hakları ile ilgili olan araştırma komisyonları ihbarlar üzerine basına yansıyan nasıl ki bizim kulağımıza geliyor basın üzerinden sosyal medya üzerinden bu tip iddialar üzerine bu çalışma komisyonları devreye girebilir araştırma yapabilir, raporlarını yapabilir, keza kamu denetçiliği kurumu aynı şekilde evet. yani bu bir engel olmamalı Covid bizim için bir engel olarak gösterildi, adliyeye gidemiyoruz ee, gitmek zorunda olduğumuz acil durumlar hariç ve tutukluluklar hariç elbette ki o da tartışılır. Tabi onun da nasıl işlediği o ayrı. Etkili mi mi? Yani bu ihlal iddiaları e, varsa eğer bunların araştırılması e, için herhalde COVID sürecinin geçmesinin beklenmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli gerçekten bu mekanizmaların çalışması. Evet. Şimdi aslında biz bugün e, örgüte yardım suçu bakımından da farklılıkları konuşacaktık ama sanırım zamanımız kalmadı yine. E, evet. Ben e, zamanı kontrol edebiliyorsak bir durum değerlendirmesi yapalım diyorum. Bildiğim kadarıyla süremiz bitti. E, sizin Yok, de söylediğiniz bir, gibi... Bir, bir beş, beş dakikamız var. Mı? Ha, var. Evet fakat ben zaman, mesela e, ben, evet ben burada mesela e, Duygu Hanım'ın söylediği e, biraz evvelki e, çerçeve içerisinde bir şey söylemek istiyorum. Evet. Aslında Dünya Sağlık Örgütü hastaların cezaevindeki tutsak tutuklu ya da hükümlü hastaların tedavisi açısından hastaların e, sağlık hakkının doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olması nedeniyle gerektiğinde tıpkı dışarıdaki o koşullarda olsa. Doktor ve tedavi olanakları açısından nasıl bir tedavi ve doktora erişimi olacak ise hastalara bu koşulların sağlanması gerektiğini söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi burada hastalığı kesin saptanmamış ama tıpkı hasta olmuş kadar bir risk içinde olan insanların da aynı koşullardan yararlanabilmesinin sağlanması lazım. Tabii bunları yani fiili duruma baktığımız zaman herkes için bu kadar tutuklu hükümlü varken devletin ne kadar mükemmel bir işleyişi olursa olsun sağlaması mümkün değil. O evet. zaman bu tartıştığımız yasa 7242 sayılı yasanın aslında öyle bir işlevi olmalı ki cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülere devletin bu mekanizmayı çok sağlıklı işletebileceği koşulların e, e, e, sağlayacak bir sayıya indirilmesi gerekir. Ama yasa maalesef bunu sağlamıyor. Problemin en önemli yanı da bu yasa ile ilgili bu diye düşünüyorum ben. Evet, e, Duygu Hanım sağlık tüzüğünden bahsetmişti kendisini bir başka programda dinlediğimde. Belki e, onunla ilgili de ek açıklamalar yapmak isteyebilir kendisi zamanımız varsa. Hı hı. Evet, yani bu korona zamanı hep e, şu konu üzerinden konuşuluyor ya Çin'e karşı bir sorumluluk olur mu olmaz mı uluslararası evet. düzeyde diye. Aslında Hı. o bağlamda onu e, konuşmuştuk ama şöyle devletin pozitif yükümlülüklerinden bahsediyoruz. E, devletlerin bu pozitif özellikle salgın dönemindeki pozitif yükümlülük uluslararası e, bağlamda e, pozitif yükümlülüklerinde işte Tars sonrası ortaya çıkan 2005 tarihli uluslararası sağlık tüzü. Şimdi bu Hı. Uluslararası sağlık tüzüğünde devletlere bir takım yükümlülükler yüklenmiş. Ee, i̇şte devlet herhangi bir salgın çıktığında bunu gecikmeksizin bildirecek ee, gibi. Ee, ve şeyi bu, buradan aslında ifade özgürlüğüne bile bağlayabiliriz bunu. Sağlıklı bilgi alma hakkının ne kadar önemli olduğuna, sağlıklı evet. bilgiye, güvenilir bilgiye erişimin bu salgınların önlenmesinde, önüne geçilmesinde, hafifletilmesinde ne kadar önemli olduğuna da aslında çok iyi bir örnektir. Çin'in yaptığı. E, Çin e, eğer belki de 15 Aralık'ta ilk doktor ortaya çıkıp da bundan bahsettiğinde haber vermiş olsaydı bu bu kadar bekletmemiş olsaydı farklı olur muydu her şey tartışılır bakınız tartışılır diyorum olurdu olmazdı demiyorum ama bir takım yükümlülükler var ve bu yükümlülükler sağlık tüzüğünde belirlenmiş şimdi ama şöyle de bir mesele var işin başka bir boyutu her şeyi Çin'e yüklemek işte Çin burada sorumlu mu değil mi? eee sorumluluğuna gidebilir miyiz? Işte birileri konuşuyor tazminat yoluna gidebilir miyiz? Falan filan. Ben burasında değilim aslında. Işte. Çin'e karşı zaten herhangi bir dava açıp açmama meselesi Çin'in bir yargı etkisini kabul etmesiyle alakalı bir mesele. O da şu an mümkün görülmüyor. Ama <gülüyor> bir devlet çıkıp da diyelim ki Amerika. Trump ne diyor? Bence diyor ömrümde belirler var diyor. Bunun diyor sorumluluğuna gideceğim. İyi de sen kendi ülkende bu salgının yayılmaması için, insanlığın tamam. yaşama hakkının korunması için, vücut yükümlülüğünün korunması için sen gereken pozitif yükümlülüklerini yerine getirdin mi bakın? Sen kendine suç ayrımı yapıyorsun, terörle mücadele kanunu kapsamında olanları. İçeride i̇şte tutarım diyorsun sonra içine niye giriyorsun? Çünkü kendine de bakacaksın. Tabii yani birine yükleyelim kurtulalım olmuyor. Sorumluluk rejimi demek illiyet bağı demektir. Sorumluluk rejimi demek bir şeyler arasındaki o bağı kurabilmektir. Şimdi siz önce devlet olarak yerine getireceksiniz. Bütün pozitif yükümlülüklerinizi gereken tedbirleri alacaksınız, sağlıklı bilgiye erişim sağlayacaksınız, yaşam hakkını e, ve sağlığa erişim hakkını en iyi şekilde sağlamaya çalışacak gayret edeceksiniz devletin kendi olanakları içerisinde elbette ki. Çünkü biliyorsunuz pozitif yükümlülüklerde de devlet kendi e, olanakları içerisinde bir takım yükümlülüklerini yerine getirir. Ee, bu olanağı olduğunu, işte bildiğini, bilmesi gerektiğini ve elinde imkan olduğunu e, ortaya koyabilmek gerekir. Bu çerçevede e, sorumluluğu bir devlete yükleyerek bu işten hiçbir devlet kurtulamaz. İngiltere'de kurtulamaz, Amerika'da kurtulamaz, hiçbir devlet kurtulamaz. Türkiye'de de kurtulamaz yani. Türkiyede kimse, hiç hiç kimse kurtulamaz. O yüzden de e, hani bizlerin de hep söylediği şey e, eğer bir iddia varsa iddiayla ilgili soruşturmalar yapılır. E, eksiklikler varsa o eksiklikler tamamlanır e, ve gereken tedbirler alınarak e, risk en aza indirmeye çalışılır. E, bu da zaten devletin yükümlülüklerinin gereğidir. Evet, evet size çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben slogan ben... atarak <gülüyor> bitireyim. Meclis derhal açılsın. <gülüyor> <gülüyor> Adliyeler gerçekten çalışsın. Deşliyorum. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu derhal cezaevlerine giderek Gittim. hatta hep unutuyoruz e, çocuk yetiştirme yurtları var, çocuk yuvaları var, çocukların toplu Abi. olarak koruma altında olduğu yerler var. Toplu yaşam alanları sadece Çok cezaevleri değil ki. Yani oralara da gidilmesi lazım. Toplu yaşamın sürdüğü her yerde gerekli dinetimin yapılması gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum efendim. Saygılar Evet. Ederim. Ben de teşekkür ederim e, bugünkü bugünkü gündemimizde olan birçok şeyi e, konuşamadık ama tabii ki şu anda hakikaten eli kolu bağlı olan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu cezaevi cezaevinin koşulları orada sağlık hakkı yaşam hakkı gerek devletin gerek idarenin gerek avukatların üzerinde belki bir başka programda e, görüşmeye devam edeceğiz onun için herkese hoşçakalın diyelim gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. hukuk güvenliği hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tucel açık Radyo program destekçisi olun